1605 numaralı konu Hazreti Peygamberin Ayşe validemize ve ümmetine dua etmeleri Evet Hazreti Peygamber ümmetine dua ederek Ey Rabbim onların kalplerini ibadetine yönelt ve rahmetini üzerlerine indir derlerdi